Sacide Hanım, 39 yaşında evli ve 3 çocuk annesidir. Aile içinde yaşadığı bazı sorunlar onu psikolojik olarak etkilemeye başlamıştı. Kocasının bazı davranışlarını değiştirmek için evlendiği günden beri mücadele ettiğini söylüyordu. Sacide hanım eşiyle arasındaki sorunları çözemedikçe sağlığından olmaya başlamıştı. Kocasının kendi ailesine sürekli para verdiğini, kendi kardeşleri ve annesinin hep öncelikli olduğunu anlatıyor, beni ve çocukları ihmal ediyor diye şikayetleniyordu. Biz maddi sıkıntıdan arabamızı sattık, abisi araba alacağı zaman ona sattığımız arabanın parasından borç verdiğini söylediği akşam, vücut ağrılarım şiddetlendi demişti. Her gün yorgun uyandığını, boyun, bel, eklem ağrısı yaşadığını söyleyen Sacide Hanım fibromiyalji tesisi almıştı ve ilaç tedavisine başlanmıştı. İlaç içmediğinde her yerim ağrıyor diye sızlanıyordu. Doktoru Sacide Hanım'a psikolojik olarak bir destek almasını söylemişti. Evet bakalım bugün uzmanımız Sacide Hanım için neler önerecek adım adım insan başlıyor. Efendim ekranlarınızın başına hoş geldiniz sefalar getirdiniz bir adım adım insanla daha sizlerin evlerine konuk oluyoruz ve yüreklerinize terapi tadında dokunma niyetiyle bugüne bismillah diyelim ve bugün çok güzel bir konuyu konuşacağız. Hepimizi ilgilendiriyor. Ruh ve beden sağlığını konuşacağız. Evet programın açılışında bahsettiğimiz öyküde efendim fibromiyajı teşhisi almış bir insan öyküsünü anlatmaya çalıştık. Acaba fibromiyajı dediğimiz şeyin psikolojik zemini ne? Bunu da konuşacağız. Sizler efendim Bizlere adım adım insan Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Bugünkü uzmanımız, efendim onu sizler tanıyorsunuz, seviyorsunuz, çok kıymetli uzman klinik psikolog Gülşah Akçay Civris Hanım efendim. Hoş geldiniz. Nasıl, Nasılsınız? Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ediyorum sizler. Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Ve bugünkü öyküyü değerlendireceğiz gene. Aslında söyleyecek çok da şey var, inşallah yetiştirmeye gayret edeceğiz. Muhakkak sürekli beli, boynu ağrayan hanımefendiler var. Efendim bunlar ev işinden, sürekli bulaşık deniliyor ama e, hep de iş yapmaktan mı bu ağrılar oluyor? Yoksa bunun arkasında zihnimiz sürekli başka şeylerle uğraşıyor, cedelleşiyor, bu da mı etki ediyor? Bunları da ilerleyen dakikalarda konuşacağız ama öyküyü mü değerlendirelim önce? Olabilir. Öyle Buyurun o zaman. İsterseniz. Sacide Hanım'ın öyküsü bir kadın psikoloğu olarak aslında benim çok sık karşılaştığım öykülerden biri. Özellikle fibromiyalji tanısı alıp artık gündelik hayatını sürdürme noktasında zorluk yaşayan, işlev kaybı yaşayan. Hı. Yani yemek yapamaz, temizlik yapamaz, çocuklarıyla ilgilenemez, eşiyle iki adım yere gidemez kadar ağrılı sancılı duruma gelen ee, ve aslında... Hem ona neden olan hem de onun sonucunda yaşadığı psikolojik çökünlükle artık doktorları gezmeyi bırakıp bir psikoterapistin kapısını çalan kadınlarla sıklıkla karşılaşıyorum. Tabii buradaki öyküde iç içe olan çok mesele var. Bir aslında ayrışmamış kök aile süreçleriyle ayrışmamış bir eş karı koca ilişkisindeki bazı problemler ama temelde biz bireye baktığımızda bireyde de beden zihin dengesinin bozulmasıyla ilgili bir süreç görüyoruz ve Sacide Hanım'ı aslında yardım almayı mecbur eden şey artık ağrıları olmuş. Çünkü genellikle biz biliyoruz ki kişiyi doktora ya da terapiste götüren şey hayatı çekilmez noktaya getiren bir semptomdur. Bu bir ağrıdır, bu bir düşüncedir, bu bir duygudur ama bir şekilde hayatı Tıkar. O tıkanıklık oluşmadığı sürece genellikle ülkemizde yapılan şey dişini sıkmaktır, görmezden gelmektir, dayanmaya çalışmaktır veya da üzerini örtmektir. Hı hı. Zaten fibromiyaj noktasına gelmeden önce yıllar boyunca süren ufak tefek ağrılar vardır, işte bel tutulmaları vardır kramplar vardır ama bir şekilde geçiştirilmiştir. O dönemlerde çözüm oluşturulmuştur ama belirli bir noktaya geldiğinde hani o artık taş küçükken yuvarlanıyor makaya haline döndüğünde kişi onu itemiyor ve orada artık tıkanıklıklar oluşturuyor. Sacide Hanım'ın hikayesi Aynen. temelde böyle bir tıkanma noktası. Aslında biz tabii ki burada bir evlilik çift terapisliği gerektiren bir durum. Çünkü eşini değiştirmeye çalışmak ya da bu yaşanan problemler Sacide Hanım'ın tek başına üstesinden geleceği şeyler Değil. Fakat yine de kendi beden ve zihin ilişkisine bakarak Aynen. bu meseleden daha az etkilenmesi onun elindedir. Elinde midir diye de <gülüyor> ters çevirerek sorayım. Çünkü bu değiştiremeyeceğimiz insanlar var, değiştiremeyeceğimiz olaylar var etrafımızda. E değiştiremiyoruz diye sürekli boyun ağrısı çekelim, sürekli bere ağrısı mı çekelim evet. değil mi? Evet, şimdi ben bireysel terapist ve kadın terap kadın psikoloğu olduğum için zaten evlilik çalışmıyorum ve böyle bir durumda e, hani... Aslında terapiye belki eşimle gelmem gerekiyordu şeklinde bir cevap oluyor. Çünkü hani o şunu şunu yapmasa aslında ben idare edebiliyorum. Tabii bu bizim kurban rolü dediğimiz bir şeydir. Aslında Sacide Hanım burada temelde kurban üçgeni dediğimiz kurban kurtarıcı zorba şeklinde ilişkilerde meydana gelen işlevlerin bozulması ile kendini gösteren bir durumda kurbanı oynuyor. Fibromiyerji de kurban oluşunun bir çeşit damgası gibi. Yani doktor tarafından tescil edilmesi ağrılar nedeniyle kişinin iş yapamaz hale gelmesi durumuyla e, gözler önüne serilmesi somutlaşmış halidir. Ama dönüp bakmamız gereken şey Sacide Hanım ne zamandan beri kurban hı hı. ve bu öykü ne zaman başlıyor? Buraya bakmak lazım. E, öyle olunca da zaten bireysel hikaye ortaya çıkıyor. Evet. Yani hep şunu söylerim evliliğimizin elbette sorunları vardır bir kısmında kronikleşmiştir çözülmüyordur ancak Evliliğe getirdiğimiz sorunlara daha önce bakmak lazım. Çünkü herkesin bir bireysel yükü var evliliğe getirdiği. Bu yüke kendisi sahip çıkmayıp bu yükü de tabiri caizse evliliğin üstüne yıktığı zaman bu evliliğin yüküymüş gibi görünüyor. Dolayısıyla da kişi çözümü eşini değiştirmekte veya hatta evlilik ilişkisini düzenlemekte buluyor ama bu alan etki alanının dışı kişinin. Erkek için de öyle, kadın için de öyle. Bir başkasını veyahut da bir yapıyı değiştirmek e, o kişinin kendi iradesi, isteği yoksa mümkün değildir. Velev ki bütün deliller onun yaptığını göstermiş olsa bile. Hı hı. Şimdi burada baktığımızda bir e, ihmal var gibi duruyor. İşte araba satılmış e, ama o arabanın parası işte abinin arabasına veriyor onlar arabayı değiştirirken. Bu olayın kendisi değil sadece Hanım'ı böyle yapan. Evet, bu bir son damla belki. Kesinlikle son damla ama Sacide Hanım birincisi bu olaya nasıl bir anlam yüklüyor? O araba satıldıktan sonra o arabanın parasının eşinin kardeşine abisine verilmesi onun için bizi ihmal ediyor, bizi önemsemiyor, bize değer vermiyor şeklinde yorumlanır genellikle ya da bizi yok sayıyor ya da bizi e, ifade ettiğiniz gibi ikinci plana atıyor. Şimdi çoğunlukla benim klinik gözlemlerim fibromiyajinin değersizlik inançlarıyla bağlantılı Çok. olduğu yönünde ve bu inançlar evlilikte başlamaz. Bu çocuklukta var. Çok önemli kesinlikle. Evlilik bu inançların e, adeta... Buzdağının üstündeki kısımlarının daha görünür olduğu, daha sivrildiği ya da kişinin gözüne daha çok çarptığı ancak e, buzdağının altında kocaman devasa bir yapının olduğu bir sorundur değersizlik inançları. Ve yaşamın e, ilk 3 yılında ilk 5 yıl, yılında tohumları atılan bir şeydir. Bazen de anne karnında. Yani istenmeyen bir bebek olmak mesela annenin hazır olmadığı bir hamilelik ya da iki doğumun arasının yakın olduğu veyahut da annenin sağlık problemlerinin olduğu, evliliğinin çatırladığı, çatırdadığı bir dönemde denk gelen bir hamilelik. Annenin bebeği değil aslında hamileliği istememesi, bebeğin o an, bebeğin anne rahminde annenin stresini, Depresyonun her şeyini bir vakum gibi çekmesi sonucunda dünyaya bu duyguyla gelmesine neden olur. Evet. Hatta bu öyle bir etki oluşturur ki anakletik depresyon dediğimiz doğar doğmaz ortaya çıkan bir depresyonu bile beraberinde getirir ki o bebekler emmezler, anne sütü almazlar, onu bile reddederler. Çünkü e, tabii bir bebek bunu nasıl akledecek diye e, düşünüyordur <gülüyor> izleyicilerimiz seyrederken. Değinelim inşallah. Bebeğin inandığı şey şudur. Bunu hak etmiyorum. Bu süte hak etmiyorum. Burada olmayı hak etmiyorum. İstenmiyorum çünkü. Evet çünkü istenmiyorum. Burada olmam yanlış. Bu annenin düşüncelerinin oluşturduğu titreşimler ve bu titreşimlerin fizyolojimizde karşılığı olan biyokimyasal değişimleri e, Plasenta aracılığıyla işte o e, oradaki sıvı bebeğe giden gıda aracılığıyla bebeğin alması ve beyni dahil e, beslendiği bütün materyallerle annenin duygusunu kendi duygusu, annenin düşüncesini kendi düşüncesi olarak taşıması sonucunda gerçekleşir. Neden? Çünkü simbiyotik bağ. Kesinlikle. Bu. iç içe. Evet. Anne ve bebek ayrı değil zaten. Doğduktan sonra da belirli bir süre ayrı değil. Hı hı. Bebek kendi bedeniyle annesinin bedenini ayırt edemiyor bir durumda. İlk üç ayda özellikle simbiyotik dönem diyoruz zaten ona. Ama anne karnında bu alınıyor. Şimdi daha sonrasında diyelim ki doğan çocuğun mizacı biraz duygusalsa, geçmiş odaklıysa, içe dönükse... Ee, özellikle de kendisinden sonra kardeşler olduğunda veya da annenin yine evlilik problemleri, bütün dikkatini evlilik sorunlarına odaklamasına neden olduğunda yine istenmiyorum, fazlalığım, ben bir yüküm. Mesela anne ağlıyor bir kenarda ama bebek annenin ağlamasını benim yüzümden diye yoruyor orada. Çok çok önemli. Oysa ki eşiyle tartışmış ee, ama çocuklarda biliyorsunuz egosentrizm var. Dünyanın merkezine kendisini koyuyor ve etrafındaki her şeyle kendisi arasında bir nedensellik ilişkisi kuruyor. Hı hı hı. Ee, annesi kapıyı sert çarpsa bile benim yüzümden diyor. Oysa ki belki birazcık ıı, başka bir ıı, tamamen dikkatsizlikle de çarpmış olabilir. Ego dolayısıyla çocuk her şeyi üzerine alıyor tabiri caizse ve burada anne karnında atılmış olan tohumlar sulanıyor oluyor. Evet. Şimdi bu tohumlardan... Bir ağaç büyümüş, bu ağaç filizlenmiş, evlilikte de patır patır meyve döküyor. E, ama bu meyveyi eşi e, abisine borç verdiğinde eline düşmüş buluyor. Ve dolayısıyla diyor ki sen bunu yaptığın için ben böyleyim. Bu bir kurban söylemidir. Suçlama ve şikayetlenme ve içinde bulunduğu durumdan tamamen bir başkasını sorumlu tutma. Ama aslında dönüp baktığımızda hikayeye, kişinin evliliğe getirdiği kendi bireysel yükleri, kendi bilinç dışı bir şekilde muhafaza edilen inançları olan biten her şeyi bir filtre gibi o doğrultuda süzmeye ve o doğrultuda yorumlamaya neden oluyor. Sonuç Sacide Hanım'ın belirli bir yaştan sonra fibromiyalji şikayetiyle doktor doktor gezip en sonunda terapiste gelmesi oluyor. Çok güzel bir döngü yani biz aslında beden ağrılarımızın psikosomatik dediğimiz rahatsızlıkların temelinde o değersizlik duygusu özellikle bu ağrılar. Değersizlik duygusu yetersizlik duygusu hani her duygunun bir vücutta bir karşılığı var ya evet, evet. onun gibi şunu söyleyeyim, söylemek istiyorum Buyurun. o kadar güzel bir ekleme yaptınız ki oraya. Çocukken hani çocuk egosentrik dönemde bütün her şeyde kendi o nedenselliği kendinde buluyor ya. O zaman peki ne yapacağız? E her şeyden alınıyor bu çocuk yani biz bir şey yapmayacağız mı diyen anneler olabilir. Ne kadar çok anneyi güler yüzlü, şefkatli ve kendisine istekli ilgi gösteren bir yüz ifadesi görürse bebek e, o hani arada kaçan belki olumsuzluklar ona çok yansımayacak. Çünkü daha ağırlıklı yüzde 80 yüzde 90 anneyi hep mutlu ve ilgili görüyor. Yani annem mutlu ben annemi mutlu ediyorum. Annem beni seviyor, ben onu seviyorum. Bu mesajı alması önemli Kesinlikle, değil mi? o neden Tabii ki o neden neden, nedensellik var. O nedenselliği pozitife çevirmek. Evet. Daha olumlu duygular yüklemek bebeğe. Ya da şöyle bir şey de olabilir. Hadi anne gülemeyecek kadar depresif Hı. hissediyor diyelim. Evet. Ee, ve hani mış gibi de yapamıyor. O zaman şöyle yapmak lazım. Bunun seninle bir ilgisi yok. Evet. Ee, şu anda üzgünüm. Ama bu seninle ilgili değil. Beni üzen bir şey var. Ona biraz kafam takıldı kaç yaşında olursa olsun anne karnında bile olsa Konuşma. o yüzden biz terapide bazen bebeği korumaya alırız ve şu anda hissediyor olduğum hiçbir şey seninle ilgili değil deriz bebeğe anlar mı anlar çünkü titreşimsi yani elektriksel titreşimlerdir aslında düşünceler ve kelimeler ve bunların iletimi de çocuğun beyni tarafından bir çeşit dönüştürücü gibi alınır ve anlamlandırılır. Ee, ben bunu çocuklarıma çok yapardım. Yani bir şekilde insansınız ve bazı duygularınızı yönetemeyebiliyorsunuz. Tabii ki. Ee, bu seninle ilgili değil derdim ve artık bunu e, oğlum öğrenmişti. Anne şimdi kızgınsın ama benim neye geldiğini ben. <gülüyor> ona istiyor. Değil mi? Yani bu hani çocuğun da hem teyit edilme ihtiyacı duyduğu hem de onun dünyasında anlamlı geldiği için artık kullanabildiği bir şey haline geliyor. O zaman çocuğa aynı zamanda bir şey öğretiyorsunuz. Sen de başkalarıyla ilgili olmayan şeyleri onlardan ayrıştır ve onlara o şekilde davran. Senin de duyguların bu şekilde olabilir. Hı, hı. Yani duygularına yabancılaşmana gerek yok. Üzülebilirsin, sinirlenebilirsin ve bunlar bazen dışarıya da yansıyabilir. Ama seninle bir ilgisi yok şu anda şu, şu nedenden dolayı biraz böyleyim. Ee, biraz sonra geçecek derse eğer çocuk da duygularına yabancılaşmamış olur. Çünkü fibromiyerji gibi bedeni vuran sıkıntıların arka planında birazcık yok sayılan, hissedilmeye izin verilmeyen, dolayısıyla bedende sıkıştırılan duyguların Birikimi söz konusu. sade edilmemiş duygular. Aynen, çok aynen önemli. bastırılmış yani duygular. Burada Sajda Hanım, e, Hanım bu tarz değersizlik duygusuyla e, büyümemiş olsaydı, bilmiyoruz bunu incelemek gerekiyor ama altında %90 bu çıkacak diyoruz. E, daha sağlıklı bir süreç geçirseydi, yani bu temel düşünceleri sağlıklı olmuş olsaydı eşinin, o paradan abisine borç vermesini kendisine bitişmeyecekti. Bu onun ayrışamaması, bu onun problemi, Kesinlikle. bunun benimle bir ilgisi yok. Kesinlikle. Bu anlamlandırmayı, tıpkı sizin çocuğunuza yaptığınız o düşünceyi, Kesinlikle. yetişkin olduğumuzda biz bunun benimle bir ilgisi yok şeklinde bir iç görümüz olacaktı bizimle de, değil mi? Kişiselleştirmeyecekti ve bu nedenle tepkiselleşmediği için eşi de bu durumda kendi davranışına dışarıdan bakıp Acaba ben ailemin hakkını ihlal ediyor muyum? Soru işareti olacak. Yani öyle bir savunmacı tutumla evet abim tabii ki vereceğim hesap mı vereceğim sana kazandığım paradan gibi bir tutuma girmeden. Ha abine, abine mi verdin hani tamam hani sen öyle gördüysen öyle uygun gördüysen e, hayırlısı olsun deyip buradaki kararını gözden geçirmesine bir alan açabilirdi. Ama bir taraf çok tepkiselleştiği zaman aşırı duygu tonuyla reaksiyon verdiği zaman karşı tarafta otomatik olarak ego ve savunma sistemlerinin etkisiyle yanlışını görmemeye ve rasyonize etmeye çalışıyor. Yani çünkü zarar görecek buradan hiç kimse kendisini açık bir şekilde zarara bırakmaz. Yani savunma sistemlerimiz buna izin vermiyor. Ben bunu şeye benziyorum. Bir kaplumbağaya birden böyle bir şey atarsın Hı -hı. ya ya da elini uzatırsın ya ne yapar kaplumbağa evet. hemen kabuğuna aynen, çekilir. Aynen. İnsan insanın fıtratı da böyle. Yani tepkiselliği biraz hani refleksolojik bir şey vardır hani. Aynen. Değil mi? Refleksleriyle savunma yapar psikolojik olarak da bu böyle işte. Kesinlikle. Haksız da olsa annesi, abisi, bir adam orada sen ne diyorsun benim ailem sana hesap mı vereceğim moduna geçebiliyor. Belki içinden haksız olduğunu bilse dahi bu savunmayı gösterebiliyor. Aynen körleşiyor dolayısıyla orada. Evet. kendini e, körleşiyor. İçgörü kaybı yaşanıyor. Sağduyu kaybı yaşanıyor. ve Bu da aslında eşler arasında kutuplaşma dediğimiz bir şeye neden oluyor. Kutuplaşma olduğu zaman biri onu bu tarafa çekmeye Hı. çalışır. Bak ben haklıyım. Senin bunu görmen lazım. Bizim hakkımız olanı onlara veriyorsun ve bu yanlış. Öbür tarafta onlar benim ailem. E, paranın lafı mı olur şeklinde karşı tarafı bencillikle, kıskanmakla, hı hı. E, hatta Allah'a tevekkülsüzlükle, paranın hesabını yapmakla suçlayacak. Hı hı hı. İki tarafında kendi içinde haklı noktaları var. Peki kime en, en haklı? İşte sürekli evlilik kimin en haklı olduğunun Olmaya ortaya şart. çıkarılması hı hı. mücadelesine dönecek. Evet. Ve bu mücadelesinde haklılığını kurban olarak ispatlamaya çalışan Sacide Hanım fibromiyalji gibi bir bedel ödeyecek. Evet. Ama ona eşi evet sen haklıymışsın ben sana yanlış yapmışım dediğinde fibromiyajı gitmeyecek. Evet başka bir şey çıkacak çünkü. Evet. Hatta sadece kocası değil çocuğuyla alakalı, komşusuyla alakalı, kendi anne babasıyla alakalı bir sorun yaşadığı zaman yine fibromiyajı ağrıları tetiklenecek. Çünkü Aynen. bu onun köklerinde olan bir sorun. Bu çok Aynen. önemli. Sistem artık işlemeye başlamış oluyor. Biz düşüncelerimizle oluşturduğumuz titreşimler sonucunda bedenimize aslında komutlar veririz. Mesela çok ağır bir üzüntü hisseden bir kişi artık yaşamak istemiyorum ya da ben bu acıyla nasıl yaşarım ki ben bu acıyla yaşayamam dediğinde aslında bir talimat veriyor. Şimdi bu talimat çok yoğun bir şekilde, çok sürekli bir şekilde tekrar edildiği zaman bedenin bilgeliği bu talimatı gerçekleştirecek bir yol bulmaya çalışıyor. Ne dedi? Ben bununla yaşayamam. Yani öldürmeye, ölüme götürecek bir şey. Tabi buralarda mesela en çok aklına geliyor kanser. Evet. Değil mi? Ölümcülü hastalıklar. veya da komplikasyonları çok fazla olan ve süreçte kişiyi yavaş yavaş işlevselliğini kaybederek, yaşam kalitesini düşürerek aslında ölüme götürebilecek hastalıklar ortaya çıkıyor. Otoimmün rahatsızlıklar. Bedenin, Kişiye savaş açtığı rahatsızlıklar ortaya çıkıyor çünkü kişi talimat verdi. Şimdi bir şekilde Allah bir teselli veriyor o olayın üstesinden geliyor ama vermiş olduğu talimat işleme konduğu için Hı. ve artık geri alınamadığı için kişi diyor ki tam her şey yoluna girmişti bu sefer de bu hastalık çıktı. Evet. O, o hastalık kişinin zihinsel süreçlerle kendi ürettiği bir şey. Ee, 2013 yılında Finlandiya'da bir çalışma yapılıyor. İnsanların aslında duyguların bedeninde nasıl bir karşılık bulduğu ve bedendeki yeri konusunda. Yani biz duyguları hissettiğimiz zaman bunun bedenle birebir karşılıklı olduğunu, birebir bir, bir ilişkisinin olduğunu çok anlamlandıramıyoruz. Daha soyut şeyler üzüldüm üzüldüm. Yani bu üzüntü hani. Tamam artık e, sağlık bilgimiz yapılan sağlık programları neticesini çok arttığı için evet kalbe zararlıymışı biliyoruz hı hı, belki. Hı. Ya da stres zararlıymışı biliyoruz belki ama bundan daha sofistike, bundan daha detaylı bir karşılığı var. Bununla ilgili bir evet, e, Onu da ekrana da gelsin var. bu arada. Evet, onun üzerinden tarif edebiliriz. Evet. 700 katılımcıyla yapılıyor bu çalışma. Hı hı. Ve hem Avrupalı hem Asyalı katılımcılar var. Dolayısıyla kültüre spesifik bir durum olmasının da önüne geçiliyor. Farklı duygular uyandırılıyor kişilerle. Resimler gösteriliyor. Mesela korku duygusu, üzüntü duygusu, dehşet duygusu, tiksinme gibi. Burada görüyoruz zaten duyguları. Artan veya azalan aktiviteyi kişilerin vücut haritalarında resimlendirmelerini istiyor. Yani... Üzüldüğünüzde vücudunuzun neresinde bir hareketlilik hissettiniz? Hı hı. Mesela diyor ki kişi buraya kalbime sanki bir şey oturdu, sıkıştırdı. İşte iğrendiğinizde nerede hareketlilik hissettiniz? Bu görseldeki e, sarı noktalar aktivitenin yüksek olduğu noktaları gösteriyor. Yanda da bir çubuk var oradan da görülebilir 15 mesela. Hı hı. E, aşağıya doğru inerken aktivasyon seviyesi düşüyor <gülüyor> ve maviye indiğinde en düşük. Mesela depresyona bakalım. Hı. Bakın kollarda ve bacaklarda açık mavi renk var, mavi ton var. Ne denir, ne der kişiler depresyondayken? Elim kolum kalkmıyor, güç külçe yok orada. gibiyim. Evet külçe gibiyim, yatıyorum sürekli, oturuyorum evden çıkmayı canım istemiyor. Depresyonun duygusu ne yapmış? Bedende, kollarda ve bacaklarda. E zamanla buralarda işte hastalıklar ortaya çıkıyor. Şimdi kişi o depresyonun duygusunu görmezse beden diyor ki tamam sen duyguyu görmedin ben sana hastalık olarak bunu göstereyim. Ne oluyor romatizma, eklem romatizması. Şimdi artık depresyonun kendini kolda ve bacakta göstermesinin bir yolu var. Dolayısıyla bizler duygularımızı Çıkış yerlerinde, orijinlerinde görmezsek, tanımazsak, anlamlandırmazsak onlar da bu haritada bize kendilerini belirli hastalıklarla gösterecekler. Evet. Mesela e, Serci Hanım'ın durumunda depresyon da söz konusudur. E, evet. Fibromiyajide en fazla görülen duygulardan biridir. Başka neye bakalım? Üzüntüye bakalım mesela yukarıda. Evet. E, göğüs kafesinde ve başta daha yoğun bir aktivasyon. Hı hı ve aşağılarda yine kollarda, bacaklarda mavi renk. Bu fibromiyalji ile de kendisini gösterebilir. Fibromiyalji çünkü gövdede ve kaslarda Kaslar, özellikle evet. çok acılı, ağrılı durumlarla kendini gösterilir. Mesela. Gerginlik o, bakın varis e, semptomudur. Yüksek bir aktivasyon var şu gövde bölgesi bölgesinde. Mesela bu kas e, şey bel bel tutulmaları Mesela sinirle yatar, sabah kalkar. Sırt tutulmaları. Sırt tutulmaları, sırt ağrıları. Gerginlik duygusunda. Bakın sevgide de yine yani olumlu duygular üzerinden gideceksek ne kadar yüksek bir enerji var. Ta yukarıya kadar çok yüksek düzeyde bir titreşim. Bu da bize ne veriyor? Yaşam enerjisi veriyor. Evet. İçimiz kıpır kıpır. Her şey gözümüze yapılabilir, halledilebilir, üstesinden gelinebilir geliyor. Çünkü Hı. beden ve zihin bir bütün. Her bir düşüncemiz bir duyguyu, her bir duygumuzda bedende onunla ilgili fizyolojik aktivasyonu beraberinde getiriyor ve bu harita benim beden zihin çalışmaları konusunda şu ana kadar gördüğüm en anlaşılabilir, en ve meseleyi en güzel şekilde evet. açıklayan tablo. Duygularımız hiçbir yere gitmiyor. Beden hafızamıza kaydediliyor. Ve zamanı yeri geldiğinde eğer biz bu duygularla çalışmadıysak bize belirli hastalıklarla kendisini gösteriyor. Evet. Bir de birden ortaya çıkmıyor. Bu önemli bir şey. Yani birçok psikosomatik hastalık belli bir e, geçmişe dayanıyor dediğimiz gibi. E, çünkü hani birden bir, bir üzülüyoruz, bir şey yaşıyoruz hepimiz ama bir yer belimiz tutulmuyor ya da boynumuz ağrımıyor. E, ama ne kadar çok mesela sınav stresi yaşayan çocuklara baktığımız zaman gerginlikle çok fazla bel ağrısı boyn ağrısı çektiklerini görürüz evet. ama yorumlama şu olur. Çok ders çalışıyorsun öyle bir Sıkılıyorsun ya ondan diyoruz. Tamam etki edebilir ama artı bir de bu çocuğun sırtında stres diye bir şey var. O duygu da kaslarını etkiliyor işte Aynen. belli başlı ağrılar çıkabiliyor bu anlamda. Aynen. Ben birazdan sorulara devam edeceğim ama çok güzel giriş yaptık. Bence öykümüz de çok yerinde bulduk. Peki Sacide Hanım'ı size gönderdi. Doktoru. İlk başta e, tabii ki değersizlik duygusuyla çalışılması gerektiğinin mesajını aldım sizden. Böyle bir girişte Sacide Hanım şu an ekranda sizin karşınızda olsa, Hı -hı. şöyle sizin kameranız efendim. Ona ne söylersiniz? Sacide Hanım artı aslında arkada binlerce yüzlerce izleyiciye seslenmiş Hı -hı. olacağız bu anlamda. Bu sorunu yaşayanlar için önerileriniz neler olur? Hı -hı. E, Sacide Hanım'ın bir günü nasıl geçiyor çok merak ederdim. Hı -hı. Ortalama bir günü. Ee, o ortalama bir günde e, eğer ağrıları yoksa muhtemelen yapılması gereken işleri yapıp çocuklarla evle vesaire ile ilgili hı hı. E, akşam yorgun bir şekilde uyuyor olurdu muhtemelen. O ortalama bir gününü ve ağrılarının arttığı ve ağrılarının azaldığı günleri dinlemek isterdim ondan. Hı hı. Çünkü ee, tetikleyicileri okumak duygularımızın ortaya çıkışını ve duygularla bağlantılı düşünceleri tespit edebilmek için çok önemli. Genelde kişiler e, birdenbire ağrılarım arttı şeklinde ifade ediyorlar ya da işte son bir aydır daha kötüyüm. Peki son bir aydır ne oldu ya da bir ay önce ne oldu? Önce hiçbir şey olmadı diyor çoğunlukla kişiler çünkü bağlantısız onlara göre her şey birbirinden. Zaten fibromiyalji aynı zamanda zihinsel süreçlerde de çok ciddi sıkıntı yapıyor. Beyin sisi dediğimiz bir duruma da neden oluyor. Konsantrasyon kişi, yüzden, değil mi? Konsantrasyon. Neden sonuç ilişkisi? Dikkat, unutkanlık Hı -hı. bu meseleler sorunlu. Çünkü başa çıkmakta zorlandığı duygularının ve düşüncelerinin de üstünü örtmek istiyor kişi. Evet. Yani bedenini ağrıyla kapattı, zihnini de o sesle kapatmaya ve kurban noktasında hani kendisini sıkı sıkıya o pozisyona çakmaya çalışıyor. Ee, önce tetikleyicileri anlamaya çalışır, sonrasında da bu tetikleyiciler olduğunda aklından neler geçtiğini fark etmesiniz. Nasıl anlamlandırılır? Düşünceleri. eşinizin e, o parayı borç verdiğini düşündüğünüzde aklınızdan neler geçti? E, ya da Dağrılarınız hemen artmadan önce neler düşünüyordunuz? Düşünce bağlantısı çok çok önemli. Hepimiz için bu geçerli. Duygularımızı fark edebiliyoruz. Çok sinirlendiğimizi, çok üzüldüğümüzü. Ama düşüncelerimizi fark edemiyoruz. Çünkü onlar açık bir şekilde bilinç düzeyinde değiller. Bir tık daha aşağıda, ön bilinçteler. Sorduğunuz zaman cevap geliyor. Ama sormazsanız kişi de zaten kendine sormamış oluyor. Dolayısıyla yokmuş. Hükmüne geçiyor aslında yok değiller oradalar. Düşünceleri fark edip düşüncelerle tetiklenen duyguyu mesela üzüntü ve o üzüntü sonrasında ağrıların artışını anladığında kişi artık bir formülasyona sahip. Bu formülasyon nedir? Eşim beklentilerim dışında davrandığında yani hayal kırıklığına uğrattığında İhmal diye yorumladığı davranışları gerçekleştirdiğinde artık bizimle hiç ilgilenmiyor, bizi sevmiyor, bizi ikinci plana atıyor, düşünceleri geliyor, üzülüyorum, ağrılarım artıyor, gidiyorum, yatıyorum. Peki ne oluyor? Arkadaşlarla görüşmüyor, ailesiyle görüşmüyor, sosyal ortamlarda, ona keyif veren ortamlarda bulunmuyor, kendisini iyice izole etti. Sabah, akşam bu meseleyi konuşuyor, akşam geldiğinde eşini açıyor, eşine bu meseleyi bir fırsatını bulup açıyor, tartışıyorlar, ee, küsüyor, gidiyor yatağına ağlayarak uyuyor. Böyle bir içerisinde. döngü içerisinde. Evet. İşte bu döngüyü fark ederse, bu döngüde kendi düşüncelerinin rolünü fark ederse, Hı -hı. geriye kalan şey döngüyü kırmak, bunu da düşünceleri değiştirmekle başlatmak. Hı -hı. Böyle bir başlangıç yapabiliriz Tacide Hanım'da. Evet. Ee, ne kadar önemli değil mi? Düşüncelerin gücü, duygularımıza nasıl etki ediyor ve duygularımız da bedenimize nasıl dokunuyor bu da önemliydi. Pekala şöyle biraz kendi hazırladığım soruları da ek e, koymak istiyorum ama şimdi e, burada ruh ve beden arasındaki ilişkiyi net anlattık. Peki e, başka e, biz fibromiyaj ve beden kas üzerinden gidiyoruz ama… Biz bunu daha önce de konuştuk Hı -hı. önceki yayınlarda. Biraz daha hatırlatalım. Sadece bu değil. Şu an ekran başında midesi ne kadar çok ilaç alırsa alsın hala asit üreten. Hı -hı. Hiçbir tedaviye cevap vermeyen. Artık senin midendeki ülser de gastrit de kronikleşmiş demişse doktor. Ee, ya da bunun dışında bir sedefi. Hı -hı. Cilt hastalıkları hakeza. Saç dökülmeleri. Hı -hı. E, beden aralarından bahsettik ama sürekli be, be, be, bir olay oluyor ve e, vücudunda bir nokta alarma geçiyor. Ama bunu hep biz fiziksel rahatsızlıklara yoruyoruz. Bunlardan biraz bahsedelim mi? Biraz aydınlanalım. Başka hangi meseleler var? Fibromiyajı'ya takılıp kalmayalım istiyorum. Çünkü beden ruh sağlığı dediğimiz zaman. Bakalım bedende başka nereler var? Oraları biraz yoklayalım mı? Tabii ki. Mesela fibromiyajı ile bağlantılı başlayacak olursak acıları ve ağrıları bir suçluluk duygusu olarak bakarız. Yani kişinin şimdi ama eşini suçluyordu. Burada da ağrısı var. Nasıl suçluluk duygusu olacak? Burada şöyle bir bağlantı var eşine bu şekilde yaklaştıktan sonra yani onu eleştirdikten ve onunla tartıştıktan sonra genellikle kişi kendisini suçlar bak işte susamadım yine yine huzurumuz kaçtı gibi veyahut da e bu bütün bu olanlardan zamanında buna engel olmadığı için kendisine hmm. suçlar. Zamanında söylemediği için, zamanında sustuğu için, zamanında onu yapmadığı, bunu demediği veya hatta evlendiği için. Dolayısıyla kendini suçlama düşünceleri bedenin ağrı ile kendini cezalandırmasına dönüştür dönüşür. Mesela migren yine aynı şekilde evet, evet. Mesela migrende hayatın akışına kendini bırakamamayı görüyoruz. Kontrol Evet e, hayatın akışına kendini bırakamama ve bir başkası tarafından yönetiliyor, güdülüyor olma hissi. Mesela burada sanki eşi onun hayatını yönetiyor ve kendinin kontrolü yok. Hani mağdur dedik kurban Hı -hı. yedik dedik ya zaten kurban rolünde kişinin yaşadığı temel şey güçsüzlük ve çaresizliktir. E, ama aslına bakarsanız bir şekilde Sacide Hanım evli kalmayı seçerek evliliğini sürdürerek direksiyon da bunu seçiyor her gün. Ve seçtiği için de onu yöneten yok. Aslında kendisini yönetiyor. Hı hı. Kendi evliliğini yönetiyor. Ama bunu farkındalık düzeyinde yaşamadığı için migren e, onun kendini yaşamın akışını bırakamama sonucunda ödediği bedellerden birisi. E, bunun dışında mesela bağırsak sorunları çok sık karşımıza çıkar. Kabızlık problemleri şeklinde. Geçmişi bırakamamak. Geçmişin hesap defterlerini sürekli açık tutmak ve işte o öyle yapmıştı bu böyle yapmıştı hep bir alacaklı olma tutma durumu söz konusudur. Saç dökülmeleri ee, yine saç dökülmelerinde hani dönüp baktığımızda strese bağlı olarak kılcal damarlara kan gitmemesi aslında vücudun savaş kaç donup kal e, reaksiyonundan dolayı kan ne yapılıyor vücudun üç bölgelerinden çekiliyor. Çünkü kaslara gelecek ve eğer bir tehlike varsa kaçacak ya da savaşacak sistem. Peki gerçek bir tehlike yoksa o zaman ne olacak? Vücudun uç noktalarına kan gitmediği için saç dökülmeleri de buna bağlı olarak kronik stresin sonucunda bir yanıttır. Fizyolojik arka planında böyle bir şey var. Ama genel olarak ciltle ilgili problemlerin, cilt hastalıklarının da biz kişinin, cilt hastalıklarının kişinin yaşamın uyumuna kendini bırakamaması ile ilgili olduğunu biliyoruz. Yani bir uyumsuzluk meselesi. Hani cildimiz bizi korur ve aslında bir anlamda çevremizle hem tam temas etmeden değil mi? Bir çeşit sınır oluşturur de. bize yani. Hı hı. Sınır oluşturur ve bu sınırla birlikte biz bulunduğumuz yerde hem var oluruz hem de kendimiz oluruz. Yani bir denge ve uyum sağlamış oluruz. Dolayısıyla cilt hastalıklarında da e, sınırlarla ilgili uyumla ilgili dengeyle ilgili meseleler söz konusu. Ne kadar enteresan değil mi? Cilt e, sınırlar meselesiyle alakalı e, seminer vermiştim. Orada insanın ilk sınırı cildidir, evet. tenidir diye başlamıştım evet. cümleye. Şimdi biz sınırları çok içiğnenen, çok fazla onun adına karar verilen, yönetilen insanların gerçekten cilt problemleri yaşadıklarına şahit oluyoruz. Şöyle Kesinlikle. gerçekten danışanlarıma da bakıyorum. Aynen. çevremde de bakıyorum buna. Sedef, vertigo, ya. bitiligo gibi yani yöneten larda. dominant bir anne olabilir, dominant Aynen, bir koca olabilir, olarak. dominant bir kadınla evli bir adam olabilir. Sürekli kendi istediği olan hep ben haklıyım diyen insanlarla yaşayanların Aynen. istisnasız ya saç dökülmesi ya saç derisinde aşırı o cilt e, sorunları. Aynen. Sedef, egzama. Evet. evet. Değil mi? Aynen. Ne kadar Mesela boyun önemli. problemleri. Hı hı. E, boyun nedir? Sağa döneriz, sola döneriz evet. değil mi? Çevreye bakarız, esneklik. Diğerlerinin fikirlerini önemseme, diğerlerinin fikirlerini alma hı hı. Ee, ve aynı zamanda akıl ve kalp ikisinin arasındaki köprü. İç çatışmaları çok olan kişilerde boyunla ilgili problemlere çok rastlanır. Boyun fıtığı, boyun tutulmaları. Geçmiş hesaplar da bununla ilişkili diye düşünüyorum. Ee, bir, boyutuyla. Evet, bir boyutuyla çünkü orada da çatışmalar var. Bir tarafı diyor ki artık kapat bunu, öbür tarafı diyor ki ama bana niye böyle yaptın. Hı hı hı. Diğer taraftan esneyememek. Başkalarının fikirlerini önemsememe ya da kendi fikrinde ısrarlı olma meseleleri hem boyun hem de diz kapağı ile ilgili sorunlarla bağlantılıdır. Kendisini bu şekilde gösterir. Aslında bu anlamda e, yeri geldi. Evet tam da yeri geldi. Evet, bu Bir bu kitap tavsiyesi önemli. vardı Gülşah Hanım'ın. Evet. Belki bu konuyla alakalı bilinçlenmek isteyenler. Evet. Bu alanda olan ben alacağım mesela benim yoktu kütüphanemde. Her şey yolunda. Louis Hey'in Mona Lisa birlikte yazdığı bir kitap. Mona Lisa Schulz bir doktor ve Louis Hey ile birlikte çalışıyor. Louis Hey genelde düşünce ve düşüncenin insana etkileri üzerine çalışmalar yapan biridir. Mesela bu kitabın sonunda böyle bir fihrist vardır. Hmm. Hastalıkların Hastaları. düşüncelerle bağlantısı, olası neden neler ve bunlarla ilgili yeni düşünce yani olumlamalarla ilgili. Yani o hastalıklı düşünce dediğimiz şeyin yanına revize ederek koyabileceğimiz Aynen. alternatif düşünce kalıplarını da gösteren Aynen. bir fihrist Aynen. değil mi? yani. ...bunun yerine şöyle düşünür... ...bu olumlamayı hayata geçirirseniz... ...hani bunu 33 kere söylersiniz gibi değil... ...bu olumlamanın kendisini hayatınızda yaşarsınız... ...böyle formüller var ya... Lütfen madem yine durmayacağız rahat... <gülüyor> ...o zaman şöyle bir şey e, söyleyelim... ...ben her zaman söylüyorum... ...bu alanda olduğu müddetçe de söyleyeceğim... Sağ olsun sevgili Gülşah Hanım da bu konuda... ...benimle hemfikir ve birçok meslektaşımız gibi... ...şimdi hadi bakalım... ...Dolunay şurada çıkıyoruz... ...45 kere şöyle söylüyoruz... ...şu Esma'yı okuyoruz şu zikri çekiyoruz diye tedavi psikolojik hastalıkları tedavi ettiğini iddia eden e, tırnak içine neyi koyarsanız koyun insanlarla dolu ve özellikle sosyal medya ve bana da yazılan acaba bu doğru mu? Bundan şifa bulabilir miyiz? Şifa seansları yapılıyor. Evet. Şimdi bu insanlar artık bu fibromiyajiden artık o kadar bıkmış ki medet umarı olmuşlar. Aynen, aynen. Ama bu da tabii e, dini hassasiyetleri kullanan insanların geçmişte sosyal medya yoktu başka şeyler vardı. Evet. Şimdi sosyal medyada da aleni bir şekilde. Ben hatta birini açtım böyle bir açayım dedim. İşte para akıtan şey seanslar işte paraları şöyle koyacaksın Atatürk resmi şöyle gelecek şöyle olacak. Hıysınlar. Böyle şaşkınlık içinde izledim buna inanan var mı buna bakan bunu yapanlar var mı Allah lillah aşkına dedim kendime. Esmalarımız kutsaldır güzeldir okunacaktır ama bir anahtar modunda şifre kasa şifresi gibi değildir yani. Evet, değil evet. Bırakayım sözü ben gene coştum i̇zledim. ama i̇zledim. çok üzülüyorum bu kullanış tarzı ve bu insanlar şu an istimal ediliyor. Evet. Şimdi bu suistimal edilen kişilerin profili tamamen kurban, kurban. profilidir. Güçsüzlük ve çaresizlik, sağlıksız sınırlar evet. ee, ve e, bir kurtarıcı umudu. Kendisinin değişim sorumluluğunu almadan bir başkasının söylediği bir şey yaparak hı hı. bir başkasının kendisine bir şey yapması yoluyla o içinde bulunduğu durumdan artık çıkma ümidi. Maalesef ümit tüccarlığı yapılıyor burada ve kişiler de kurban psikolojisi içerisinde duygularla yoğun bir şekilde kaplanmış oldukları için gerçekten rasyonel tarafları, akılcı, sağduyulu, bilge tarafları bir kenarda iptal edilmiş durumda oluyor. E aslında herkesin bilge bir tarafı var ama bu kurban taraf bazen kişiyi o kadar kaplıyor ki bilge tarafının hiçbir şekilde sesi duyulmuyor. Louise'in kitabını şöyle eline aldığında kişi yani Gülşah Hanım da bunu önerdi ama yani burada da böyle reçete var gibi hissedebilir. O yüzden altını çiziyorum. Mesela bir örnek vereyim. Hadi okuyalım. Arpacık diyor. Çok böyle gündelik çıkabilir. Hiçbirimiz de gözümüzde arpacık çıktığında düşüncelerimize bakmayız yani. <gülüyor> Ben de çok nadir Yılda bir çıkar. Evet mesela arpacı olan varsa bir yoklasın bakalım. Hı, ben yokluyum şimdi. Yaşama şeyindir. öfkeli gözlerle bakmak, evet. birisine kızgınlık duymak. Çok doğru. Ben o dönemlerde... Onu gözü yaşadım. görmek istemiyorsa özellikle. Ve inanın böyle evet. bir süreçte ben arpacık evet. çıkardım. Gözüm şunu görmek istemiyor diyorsanız gözünüzü kapatacak bir yol bulur bedeniniz. Evet. Gözünüzü başka yere çeviriniz. Arpacık çıkar gözünüz kapanır. Ama biraz önce anlattım ya evet. bir yol bulur beden. Bulur. Evet. Ama siz gözümde arpacık çıkar demediniz ona ama gözüm görmesin dediniz. Evet. Onun bildiği yol bu. Ve gözde ne yaptı ben görmemek için senin gözüne bir Aynen. enfeksiyon yollayayım. Repel vardı bu vardı evet. arpacık vardı. Bedenimizin kodlarında bu var çünkü. Kesinlikle yani hiç olmadık bir şey çıkarmaz Hı. beden. Mutlaka bir yerlerde bir şekilde deneyimlediği bir şey. Mesela bir örnek mesela... daha verelim sonra sorulara geçelim. Vakit aralıyor Gülşah diyor ki doğru. Herkesi ve her şeyi sevinçle ve sevgiyle görmeyi seçiyorum. Ya. Olumlaması bu. Şimdi bu olumlama yırıcıları. 21 kere bir yere yazınca arpacık geçmiyor, <gülüyor> böyle bir şey söylemiyoruz ama bu olumlamayı hayata geçirirse kişi bir dahaki sefer arpacık çıkartmaz, böyle söyleyebiliriz. da hani o 21 kere 52 kere şu cümleyi söyleyin gönderiyorum olumlayım şimdi böyleyim şöyleyim diye uçuyorsunuz <gülüyor> yani uçuyorlar ya uçutturuyorlar ya sizi şimdi buradaki mesele şu e, hayata geçirmedin, ilişkine yansıtmadın, evliliğine yansıtmadın, bunu davranışa dökmedin. Onu söylesen ne, söylemesen evet, ne evet, değil mi? Aynen. Cenneti istiyorum, cenneti istiyorum diye oturup söyleyip de cenneti kazanmak adına hak rızası için bir şey yapmıyorsan o cennet sana nasıl gelecek aynen. gibi bir şey. E, bir, hani eşleştirme yapayım örnek. Sorularımız var Gülşeh Hanım siz devam edeceksiniz zaman. Hemen bir tane okuyayım. Hah. Haslar fibromiyajiden başladık madem. Hı. Yeni deneyimlere direnmek, bakın Mesajcı Hanım ne yapıyordu? Araba satılmış. Para vermişler ama belki abi de onlara verecek daha fazlasını verecek. Yeni deneyimlere direnmek, kaslar hayatta hareket etme yeteneğimizi temsil ederler. Dolayısıyla hareket etmekle ilgili değişimle ilgili bir direnci söz konusu. Bunun olumlaması da hayatı sevinç, ver, sevinç verici bir dans olarak deneyimliyorum. Yani, yani uyumlu, hareket, evet. uyumlu hareket. Uyumlu hareket. Dolayısıyla Güzel. bir e, daha gösterelim iki lütfen alın bunu. Her şey yolunda. Evet. E, Louise Hay'in... E, Oldukça farkındalık kazandıracak bir çalışma. Hadi bakalım. Şimdi ederler. ben de hani bu kadar güzel özetledik, anlattık bence çok da güzel noktalara da girdik. Çok seviyorum Gülşah Hanım sizinle program yapmayı. Şimdi soruları alacağım. Hani az önce dedik ya Sacide Hanım'ın o esneyememesi, değişikliğe direnmesi. Sabit fikirli insanlar da... Daha ziyade bu ağırları görüyor. Sabit fikir ne demek? Bir alternatif düşünce yok onun için. O hep böyle gri görüyor. Hep siyah, hep yeşil. Arada su yeşili var, türbe Onlar. yeşili var. değil mi? Ne var başka? Bir sürü yeşil var. Bunları görebilmek, esneyebilmek değil mi? Şimdi e, Ömer abi kullanıcı adıyla birisi yazmış. Selamun aleyküm, aleyküm, Selamun aleyküm Mutlaka sorar mısınız demiş. Hemen okuyacağım. İnsan stresten bel fıtığı olur mu? Olur. Net cevap. Kesinlikle olur. Olur. Neden diye anlattık ee, sabah aslında. Sabah yatar, ak, e, akşam yatar sabah kalktığında hareket edemez. Evet. Özellikle e, hissetmeye hiç izin vermediği duygular varsa kişiyi kilitler. Evet. Dönüp bir baksın hangi duygusunu yok saymış. Öfke mi? Yok sayılan duygular. Korku mu? Evet. Hiç görmediği zaman kişi... Yani bir şeye odaklanmış veya duyguyu hissederse çok acriyet hissedecek Yahut da iç çatışma yaşayacak o duyguyu hissederse Yahut da köşeye sıkışacak. Birçok sebebi olabilir duyguları inkar etmenin ama o duyguyu görmezden geldiyse duygu bedende... E, Biraz önceki haritada gösterdiğimiz yerlerle bağlantılı noktalarda kilitlenmeler oluşturur. Bunlardan birisi de bel, evet. şey, bel tutulmasıdır. Peki Emine Hanım'ın sorusu, merhaba Tuba Hanım lütfen sorumu sorunu ediyorum demiş. Ben yıllardır migren hastasıyım demiş geçmiş olsun diyelim tıbbi tedaviler aldım hacamat oldum hiç faydasını görmedim dediğiniz ya hayatın akışına bırakamıyor migren hastası ama nasıl bırakacak kişi kendini hayatın akışına evet burada da işte aslında seansları anlatamayız seans seans gidilen evet, bir şey tabii, ama belki genel bir bilgi verebiliriz geliyor. hayatın akışına kendimizi bırakmak şu demek bizim bir etki alanımız var Müdahale edebileceğimiz hı hı. ve müdahalemizin belirli düzeyde sonuçlarını e, kontrol edebileceğimiz alan. Bu alan daha çok kendimizle ilgilidir. Neyi seçtiğimiz ve neyi seçmediğimizle ilgilidir. Bir başka kişinin davranışları üzerinde, hı hı. seçimleri üzerinde tasarrufumuz yoktur. E, bir yanlış görüyorsak uyarırız fakat kişinin seçimine müdahil olamayız. Bu seçim üzerinde manipülasyon yapamayız, hı hı. yapmamalıyız. Hı hı. İşte hayatın akışına kendini bırakmak kişinin etki alanını tayin edip bu etki alanın dışında olup bitenler karşısında rıza göstermesidir. Çok güzel. Bu kadar. Hani yapabilecek edebilirim. başka bir şey. Aynen öyle. Jale Hanım demiş ki vücuttaki istemsiz kaşıntılarda dahil mi bu anlattıklarınıza? Biraz da bunlardan bahseder misiniz Tuba annacığım demiş. Bahsedelim. Aslında kaşıntı dedi. Evet. Kaşıntılarda kadar. vicdan azabından bahsedilir. Hı hı. Kişinin kendisiyle uyumsuz davranışlar gerçekleştirmesinden, bir şekilde kendisiyle ters düşmesinden bahsedilir düşünce boyutunda. Dolayısıyla bir uyumlanma gerekir, hı hı. bu uyumlanma gerçekleştiğinde kaşıntılar gider ama ürtiker gibi bir sorundan bahsediyorsak eğer, ürtikerde ben daha çok kişinin genel anlamda çok uzunca bir süredir kendi duygularını yok sayma eğiliminin duyguların bedende kendisini kaşıntı suretiyle göstermesi üzerinden çok vakayla çalıştım. Ee, ve şunu gördük. Mesela e, bir yeri kaşındığında hani danışanım diyor ki ne söylüyorsun bakayım sen bana. Hı -hı. Ve orada o gün üstünü örttüğü meseleyi hatırlıyordu. Ha, tamam ben e, çok kızdım ona değil mi? Kızdım ama bir şey söylemedim. Ha, sınırları ile ilgili gerçekçi davranmamış. Tamam ben bu konuda onunla daha net bir konuşma yapacağım ve bundan rahatsız olduğumu söyleyeceğim. O zaman o gidiyor ama bu mesajı almazsa Orası burası her yeri bütün vücut kızarıyor, kabarıyor, şişiyor. Dolayısıyla ürtiker gibi bir sorunda biraz daha genel bir perspektif ama kaşıntı daha farklı düzeydeyse vicdan azabına ve kendisiyle örtüşmeyen davranışlara bakmasında fayda o var. Önemli. Hiç böyle bir şey kendiniz yaşadınız mı? Yani Hiç bir şeyi onarmaya çalıştınız mı? Çok mesela IBS'm mi çalıştım ben kendimde. Rahatsız evet. irritable kolon sendromu. Hı hı. Ee, bağırsaklarımla konuştum bayağı. Ne, ne söylemeye çalışıyorsun bana dedim. Bana çok yükleniyorsun dedi. Ee, biraz dedir nefes aldır. Yüküm çok fazla. Tabi bağırsak biliyorsunuz ikinci beyindir evet. ve stres olduğunuzda orada da çok ciddi şeyler olur. Tamam dedim haklısın buna dikkat edeceğim dedim ve o gece bitti İves'e. Çok önemli. Bunları niye itiraf gibi söylemek istiyorum? Bizler bunları anlatırken zannetmesinler ki bizler yaşamıyoruz diye. Ben hep söylerim. Ta yeni günü bay sunarken cilt hastalığımdan, sizden de bahsetmiştim. Evet, evet. çok alerjim. Evet. A, şimdi nazarım da değmesin. Söyleyip de yarın çıkarmak da istemem. Şöyle döndüm son 3 yıla. Ellerimdeki yaralar yok oldu. Hani bunu ben Umre'de de hani duasını falan yaptım ama... Filii dua'm da şuydu. Uçuk çıkardı. Ben o dönemde şuna baktım. Çok fazla insanların hayatını değiştirmeye çalışıp çok yardım. Hep evet, evet, evet. Hiç hayır demediğim bir dönemde. Hı hı. Ben hayırın hiç kullanmamışım. Sürekli bir de bu var. Yani işte Allah rızasını evet diyeyim, evet diyeyim ama bir baktım bir süre sonra gerçekten benden gitmeye başladı. Bir saniye ben Allah'ın rızasını mı istiyorum? İnsanların rızasını mı istiyorum? Sorgusunu yaptıktan sonra benim bu cilt e, problemim gerçekten hani, evet. talih oldu. O zaman mi? anladım ben burada hı. bir ruh beden ilişkisi var, zihin beden ilişkisi var diye kendimde çalışma yaptım evet. e, o dönemde. O yüzden size de söylüyorum bizler de bunlarla Aynen. karşılaşabiliyoruz. Zaten benim zihin beden alanındaki çalışmalara başlangıcım kendi İBSM'i tedavi ettikten sonra oldu. Yani orada zihnin gücünü gördükten sonra bu yaklaşık 2009-2010 yılında yaşadığım bir deneyim yani 10 yıl önce. Hı hı. Ondan sonrasında hani bu ilişki, bu kontağın ne kadar koptuğunu evet. ve zihin-beden bağlantısı gerçekleştiğinde aslında şifalanmanın çok daha kolay olduğunu kendi yaşamında çok net deneyimledim gerçekten. Evet, bu önemli. İşte aslında size anlatılan o ıı... Hani böyle anlık depanların bilimsel dayanağı bu ama orada 21 kere 52 kere diye biz size kutsal rakamlar vermiyoruz efendim. Aklı kullanmak, akletmez misiniz ayetini hayatımıza evet. nakşetmek efendim bizim görevimiz. Gülser Hanım'ın sorusuyla devam edeyim. 18 yaşındaki kızım sınavdan sonra yaptığı tercihten dolayı günlerdir kendini affedemiyor. Evet. Sağlığı bozuldu lütfen bana... Görüşebileceğim birini önerebilir misiniz diyor belki ama Ankara'daysınız belki bize ulaşabilirsiniz ama böyle bir durum mesela hı hı. affedememe. Kendini affedememe. Hı hı. Bu birazcık ya hep ya hiç yaklaşımı ve melimalılar dediğimiz düşünce kalıplarıyla alakalıdır. Biraz mizaj etkisi olabilir. Kuralcı bir mizacı hı hı. varsa kendine karşı da katı kuralcı bir dayatması oluyordur. E, tabii bu sınava... Böyle yaklaşıyor ama acaba geçmişte ona nasıl yaklaşıldı? Bazı durumlarla ilgili ebeveynin çok yüksek standartları mı vardı? Ebeveynin esnekliği nasıldı? Ebeveynin... Ee, Tolerans düzeyi nasıldı buna bakmak çok önemli. Buralarla ilgili bir şey yoksa bebeğin bu konuda onu kendine bıraktı ise mizahla bağlantılıdır. mizaçla bağlantılıysa da birazcık daha kendini daha sert bir şekilde yaş ilerledikçe gösterebilir. Yapılabilecek şey sürekli aman kızım boşver kızım öyle olsun aman canın sağ olsun gibi. Hani onun için aslında hiçbir şey ifade etmeyen cümlelerle onu sinir etmek. Olmamalı çünkü burada anlaşılmamış hissediyor çoğu zaman. Evet anlıyorum kendine çok kızıyorsun. Acaba gerçekten yaptığın bu tercihin daha sonra hoşuna gitmeyeceğini öngörebilmenin bir yolu var mıydı? Böyle güçlerin var mı? Yani realistik bir bakış açısı. Geleceği öngörebiliyor musun? Var mı böyle güçlerin? Peki eğer böyle bir gücün yoksa kendinden olmayan bir şeyi bekleyerek kendini haksızlık etmiyor mu? Kendini cezalandırmakla neye varmaya çalışıyorsun? Belki de kendini rahatlatmak istiyor cezalandırarak. Tamam. O zaman rahatlamaya gitmenin cezalandırmadan başka bir yolu olabilir mi? Hı hı. Mesela her suç cezasını bulmalıdır gibi bir yaklaşım varsa ailede eden bulur. O zaman ettiği için buldurmaya çalışıyordur kendini. Önemli. Dolayısıyla buraları biraz irdelemek, etkin dinlemeyle dinlemek ve e, nasihat etmemek, akıl vermemek kızına bu şekilde yardımcı olabilir. Belki sizin ne yapabileceğinizi söylemiş olduk bu arada. Peki Emine Hanım iyi yayınlar demiş ben e, en yakınlarının söylediği şeylerden çok etkileniyorum. Gelinim demiş kendi gelindir muhtemelen. Evet gelinim bana çocuk doğururum ama kesinlikle bakmam siz bakarsınız diyor diyor. Benim de sürekli gerilim eee başarılarımı ne tavsiye edersiniz? Doğurma kızım diyeceksin o zaman. <gülüyor> hani bakmayacaksam doğurma. İşin latifesi. Evet böyle evet. bir durum var. Şimdi geliniyle bence sınır problemi var zaten burada bir. Evet şimdi burada çocuk sahibi olmaya hazır değilse ve Hı -hı. E, anne olmak istemiyorsa Beklentilerin karşısında bakmam o zaman siz bakarsınız gibi bir net çizgi çizmiş kendisi. Demek ki sınırlarını biliyor. Dolayısıyla onun bildiği sınırlarını, onun gördüğü sınırlarını burada kayınvalidenin anneni de görmesi gerekiyor. Neden çocuk doğurmak üzerinden pazarlık yapılıyor acaba? Evet. Bence aradaki ilişki sadece bu değil. Bu, bu Hı -hı. ilişkide başka şeyler de pazarlık evet, konusu. Bende yani, bu ilk ve tek değil. Kişinin ne annesinin ne kayınvalidesinin e, anneliğini yapacağı çocuk üzerinde zamanlama, planlama, programlama yapması doğru değildir. O zaman anne o çocuğu sahiplenemez. O anne kimliğinin gelişiminde sorunlar yaşanır. İşte böyle durumlarda babaannenin ve annenin annelik üstlendiğini ve anne çocuk bağının çok ciddi zedelendiğini görüyoruz. Eğer bunu hazır değilse hazır değil demektir bu meseleyi gündeme asla getirmemek gerekiyor. Evet, son 5 dakikam kalmış ve diyelim ki yani eğer başarılarınızın artmasını istemiyorsanız gelinize çocuk doğur, işte ben babaanne, ya, babaanne olmak istiyorum gibi söylemler siz söylemeyeceksiniz ki oradan da tepki gelmesin gibi. Evet, hayatın akışına direnmeyecek. Aynen öyle. Ee, evladının evliliğindeki kendi ritmi kabul edecek bu onun evliliği değil. Ee, evladının evliliği o yüzden onların alanına girmeyecek. Evet şimdi bir e, takipçimiz efendim adım adım insan instagram hesabını iz de yapın lütfen Gülşah Hanım'ı da oradan takip edin diye duyurmuş olayım. Çok üzüldüğüm bir dönemde demiş birisi reaktif hipoglisemi tanısı kondu ama sürekli baş dönmesi baş huzursuzluğu yaşıyorum. Psikolojik olabilir mi? Evet diyeceksiniz <gülüyor> belki açıklama da yaparsınız. Şimdi her şeyde psikolojik mi denilecek. <gülüyor> Her şey psikolojik değil fizyolojik altyapı oluşuyor yediğimiz içtiğimiz çevresel ortamlar genetik faktörler bunlar elbette ki bir altyapı oluşturuyor fakat bu altyapının hastalık olarak kendisini göstermesi çoğunlukla psikolojik tetikleyicilerle olur. Genel olarak şeker hastalığı ile ilgili sorunlara hayatın artık tadı kalmadı şeklinde bir düşünce sistematiğinin neden olduğu söylenir. Dolayısıyla Üzüntüler varsa, tatsızlıklar varsa e, bunlara bakabilir reaktif hipoglisemi konusunda. E, belki hani baksak daha detaylı şeyler söyleriz ama kitap alıp kendisine bakmasında fayda var. Üzüntü duygusunu ve mutsuzluğu e, dengelemeyi öğrenmek, başa çıkmayı öğrenmek, bu duyguları tutuyorsa eğer bunları bırakmayı, anda kalmayı ve anın getirdiği mutluluğu hissetmeyi, seçer ise eğer bu noktada biraz daha düzene girebilir. Tabii beyaz ekmeği de bırakmasında fayda var. Yani Beyazın beyaz şeker yapılacaklar var. <gülüyor> Şimdi hani böyle Gülşen hanım diyor ya seçerse diye. Eminim aklınızda bu seçim bizim elimizde mi sanki diyor. Biz aslında elimizde olduğunu göster söylüyoruz. Evet. Her şey elimizde. O zaman Allah bize irade vermezdi elimizde olmasaydı değil mi? Evet, yemek yemek nasıl sizin de. elinizdeyse hangi yemeği seçeceğiniz, ne zaman değil mi? neyi söyleyeceğimiz bizim elimizdeyse oto kontrol varsa e, otoimmün sisteminde etkimiz var diye söylemiş Kesinlikle. olalım. Bir soru var selamünaleyküm demiş Meryem Hanım. Tuba Hanım ben de diş eti hastalığı ve diş kayıpları yaşıyorum. Bunun psikolojik nedeni nedir acaba demiş. Hemen de. bakalım evet, mı? Ben görmüştüm. de merak ettim. Diş Biraz önce problemi. diş eti. Bu arada efendim tekrar hatırlatıyorum evet. adım adım insanda son dakikalar ve ben bu son dakikalarda olabildiğince hızlıca sizin sorularınızı cevaplamaya gayet ediyorum. Psikolog Gülşah Akçay civrizle ruh beden sağlığı konuşmaya devam ederken bir izleyicimiz dedi ki diş eti problemi ve diş kayıpları yaşıyorum. Acaba bunun psikolojik nedeni Çok nedir? Anlamlı. Bakın. Verdiği kararları sürdürememek yaşamla ilgili kararsızlık diş eti sorunları diyor. Diş sorunları dişler genellikle kararları temsil eder diyor. Hı hı. Dolayısıyla dişlerle ilgili sorunlarda kararlara bakacak. Mesela diş çürümesine, hani çok kolay diş çürümeleri oluyorsa hı hı. kararlar verememek, kolayca pes etme eğilimi. Dolayısıyla burada kişi biraz daha iradesini kullanmak, iradesini sağlıklı bir şekilde kur, kullanmakla ilgili meselelerine göz atacak. Ee, mesela diyabete de keşke öyle olsaydı düşüncese demiş. Biraz var, önceki mesele üzerinden söylemiş olalım. Aslında bu totalde biz baktığımız zaman günün sonunda diyeyim, <gülüyor> bu konuştuklarımızın altında bir duygunuz var. Geçmişle ya da gelecek kaygısıyla Tabii. da olabilir. Ee, geçmişle, gelecekle ve şimdimizle ilgili bir uyumsuzluk, bir meseleleri halledemezsiniz. Dememe, ...bir cedelleşme ve defterleri kapatamama ve beyaz sayfayı açamamayla kaynaklı değil mi? Psikosomatik hastalıkları da konuşmuş olduk. Süremizde doldu. O kadar <gülüyor> çok soru var ki daha yorumlara gelemedim. Hep DM'lere bakmak zorunda kaldım. Ee, ama çok güzel bir yayındı. Teşekkürler. Son belki bir mesaj verebiliriz. Birkaç dakika, bir, iki dakikam var. Evet. Belki bir mesajla kapatalım programımızı. Şöyle diyelim. Şan, e, kendimizden kopuk yaşarsak... ...kucağımızda hastalıkları buluruz. Dolayısıyla... Gün içerisinde belli aralıklarla kendimize dönelim ve şu anda nasıl hissediyorum, hangi duyguyu hissediyorum diye bir soralım. Ee, özellikle duygularını hissetmekte zorlanan kişilere ben telefon alarmını kurmalarını ve alarma etiket olarak şu anda nasıl hissediyorsun yazmalarını öneriyorum. Hani Anne bu soruyu sor içmeyi diyor. unutanlar var onlar alarm kuruyor ya onun gibi düşünün. Aha şimdi biraz gerginim, şimdi hafif sinirliyim, şimdi çok mutluyum. Şu anda bir boşluk hissediyorum. Tamam duyguyu buldunuz. O zaman şimdi kendinize şunu sorun. Şu anda aklımdan neler geçiyor ki üzgünüm? Bunu da bulduktan sonra düşünce ve duygu. Evet o zaman bunları nasıl değiştireceğinizle ilgili beceriler edinmeniz gerekiyor. Ama bu ikisini bulmadan, tespit etmeden hiçbir yere varamazsınız. Evet. Aslında kendi kendinin gerekiyor. terapisti olma yolunda evet. bunu bir seanslarda çalışıyoruz uzun uzadıya. Evet. Belki sizde farkındalık oluşturacak diye Şahane bir yayındı. İnanılmaz Teşekkür keyif aldım. Teşekkür ediyorum. Her zamanki de muhteşemdiniz. Ve efendim bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Sevgili klinik psikolog Gülşak Çayci'yi bizle birlikte ruh beden sağlığını konuşmaya gayret ettik. Sorularınıza yer vermeye de gayret ettik. Efendim zamanımız yettiği müddetçe programın tekrarlarını izleyeceğiniz adresler efendim. Her zaman olduğu gibi Diyanet TV'nin adresi ve YouTube kanalımız bunları hatırlatmış olayım efendim. Bir başka programda görüşmek dileğiyle efendim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.